Bakara 106. ayetle ilgili bir soru. <gülüyor> Bakara Suresi 106. ayette ''Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak onun yerine ya daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz.'' buyruluyor. Ayette geçen unutturma yani unutturulan ayetler ifadesini nasıl anlamamız gerekiyor? Var mı böyle bir ayet? <gülüyor> Var tabi şimdi Maide Suresinin 15. ayetinde şöyle diyor allah Teala ''Ya ehl kitap gacca'aikum rasuluna yubeyyinu lekum kethiren mimma kuntum tuhfune mine'l kitap'' Ey ehl kitap, sizin o kitabınızdan gizlediğiniz birçok şeyi e, ortaya çıkaran elçimiz size geldi. ''Veya fu'an bir kısmını da ortaya çıkarmıyor. Dolayısıyla demek ki bir kısmını ortaya çıkarmıyorsa onun ya da hayırlısıyla neshi var, ya da misliyle neshi var.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 Evet